95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim ihtiyacım. Ben de Ömer Madra. Bugün Açık Yeşil'de e, seçimlere doğru seçime e, kaç gün kaldı? 11 gün mü kaldı? E, 11 gün, 12 gün kala. E, biraz partilerin e, seçim beğennamelerinde iklim değişikliği konusunun, e, enerji ve çevre konularının ama ağırlıklı olarak iklim konusunun nasıl ele alındığına biraz bakalım dedik. E, hepsine birden e, bakmak e, çok uzun bir iş. Yani yarım saat hepsini e, ele almamız çok kolay değil ama en azından e, iklim değişikliği konusunda, iklim politikaları konusunda ve bununla yakından bağlantılı olan diğer bazı noktalarda ittifaklar ve ittifaklara bağlı partiler neler söylüyor seçim beyannamelerinde buna ne kadar yer vermişler buna bir bakalım ama önce şeyi söyleyeyim ben bunu birkaç hafta önceki bir programda konuşmuştuk ilk ortak mutabakat metni açıklandığı zaman ee, ya yani ben açıkçası şu, bu seçimde insanların e, çevre ve iklim programlarına göre oy vereceğini pek sanmıyorum ee, burada e, çok daha farklı bir gündemle karşı karşıyayız yani bu ciddi rejim e, tartışması seçimi. E, o nedenle özellikle Cumhurbaşkanlığı e, adaylığında e, bunun herhangi bir etkisi olduğunu ben hiç sanmıyorum doğrusu. Yani herhangi birisinin iklim programı daha iyi diye o ya da bu odaya oy vereceğine ama e, tabii meclis kısmında meclis seçimleri kısmında farklı olabiliyor. Çünkü e, aynı adaya Cumhurbaşkanlığı adayına oy veren pek çok insan Herhalde 6-7 farklı parti oy verecek. Burada bunun bir önemi olabilir, özellikle de bulunduğunuz yerdeki ittifaklar, adaylar yani oy verdiniz seçim bölgesinde hangi partiler var, hangi adaylar var. Bunlara bakarken bunların bir etkisi olabilir. Daha da önemlisi bence özellikle millet ittifakının ve millet ittifakı partilerinin programları ekstra bir önem taşıyor çünkü yani büyük ihtimalle herhalde mecliste çoğunluğu sağlayamasalar da Cumhurbaşkanlığı alacakları için büyük ihtimalle e, önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet tarafından yönetileceğiz. Bir, altı partili bir koalisyon hükümeti tarafından yönetileceğiz. Dolayısıyla onların ne dedikleri, ne demedikleri oldukça önemli bir sonraki dönemi e, dönemde neler olacağını öngörmek için. Evet. Deyip başlayalım mı Ömer abi? Evet tabii. Ee, Cumhur İttifakı'ndan başlayalım hatta isterseniz. Ee, Cumhur İttifakı'nda şöyle ilginç bir durum var. Ee, AK Parti'nin 400 küsur sayfalık bir seçim beğenilmesi var. MHP'nin yok. Yani MHP'nin herhangi bir seçim beğenilmesi yayınlanmadı. Ya da ben mi bulamadım acaba Ömer abi sen gördün mü? MHP'nin bir seçim beğenilmesi. Hayır görmedim. Görmedim. Evet. Çok aradık ve bulamadık açıkçası. Ee, i̇lginç bir şekilde hiçbir şey demeden seçime giriyorlar. Çok ilginç. Ee, Yeniden Refah Partisi'nin var. Ee, bir seçim beğennamesi. Onda birkaç şey var konuyla ilgili. Hüdapar'da falan yok. Benim görebildiğim kadarıyla. Yani Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti ve Yeniden Refah'ta var. AK Parti'nin e, çevre ve iklim Şeyi, çevre şehircilik ve bölgesel kalkınma başlığı altında yer alıyor iklim politikaları ve daha çok hükümetin yaptıkları e, anlatılıyor. E, burada ilginç nokta şu yani net sıfır emisyon hedefine Paris Anlaşması'nın onaylanmasına e, işte yeni geçen hafta da e, konuştuğumuz e, bu yeni ulusal katkı beyanında hedefi arttırdıklarından falan filan bahsediyor e, ama neredeyse bütün şey, iklim programı şeyi, iklim hedefleri vesairesi sıfır atık meselesine yönlendirilmiş. Yani her tarafta sıfır atıktan bahsediliyor. Hani sıfır atıkla, sıfır atık ne kadar ciddi bir şey ve sıfır atıkla emisyonların ne kadar alakası var? Bu çok şüpheli tabii. Böyle bir Emine Doğan Hanım'ın efendi öncülüğünde başlayan sıfır atık hareketi. Diyerek başlayan cümleler var mesela. arada epey bir e, iklime bağlamışlar ilginç bir şekilde. Yani sıfır atık hareketi sayesinde 3,9 milyon ton sere gazı salımını önlemişler. Ki yazmışlar bu arada. Salımını <gülüyor> osilasyon yani. Evet osilasyon. Salımını önlemişler falan. Yani böyle şeyler var. Onun dışında e, e, yani vaat denebilecek ne var diye şöyle bir bakınca e, korunan alan yani doğa koruma alanlarının yüzde 12,7'den yüzde 20'ye çıkaracağız demiş. Ee, hani böyle sayı vererek yaptıkları şeyler bir tek bu var gibi. Ha, bir de bisiklet ve yürüyüş yolu mesafesini 6000 kilometreye çıkaracaklarını söylemişler. Ee, onun dışında genelde işte iklim finansman stratejisi, çeşitli eylem planları yapacaklarını e, teşvik mekanizmalarını kuracaklarını falan söylüyorlar ama e, özellikle e, Emisyon ticareti konusunda falan. Ama onun dışında bir şey yok. Şimdi asıl sayısal hedefler enerji bölümünde var. Ee, Şeyde burada kopuyor zaten. Ee, önce lignit rezervlerini nasıl arttırdıklarını söylüyorlar. Yani 2002 yılında 8 e, milyar tondan, 2022'de 20 milyar tona çıkarmışlar. Ee, lignit rezervlerini, üretimi arttırmışlar. Ee, yerli kömür kaynaklı üretimi... 49,5 milyar kilowatt saate ulaştırdık diyor elektrikte. Müthiş bir övünmüşler bununla. Ve daha da fenası diyor ki yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojilerinin uygulanması çalışmalarına hız vereceğiz. Yeni nesil termik santrallerle, bu ne demek yani yeni termik santraller kuracağız demek. Yeni nesil termik santrallerle yerli kömür kaynaklarını azami verimlilik esas göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz demişler. Yani zaten bir yerde şey de diyordu, temiz kömür de diyordu. Biliyorsunuz geçen hafta da bir temiz kömür zevvesi yapıldı, Greenpeace'in eylem yaptığı. Yani bayağı bildiğiniz temiz kömür vaadi var burada. Peki bir de şey yok mu yani ulusal katkı beyanında net sıfır projeleri filan? Halbuki... Net sıfır var. Net sıfırdan bahsediyor birkaç kere ama e nasıl olacak? Bahsediyor? Net sıfır e yani cumhurbaşkanı Erdoğan Gabarda petrol bulduk müjdesini verdi Konya Toplu Açılış töreninde. Evet. Galatasaray... Gabar'da, pet... Gabar... Gabarda petrol yok muymuşlar? E... Ve yüz kuyu. İle bölgede açacağımız 100 kuyuyla günde 100 bin varilik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz diyor. Ya şimdiden sevk etmeye başladık. Ve yani günde 100 bin varilik üretim kapasitesi. O zaman net sıfır nasıl olacak bu? Yani net sıfır şöyle olacak. Çevreyi ve temiz kümür teknolojilerini gözeterek buldum cümleyi temiz kömür teknolojini gözeterek ülkemizin yerli kömür potansiyelinden azami faydalanmasını sağlayacak. Böylece böylece net sıfıra ulaşacaklar. Evet çok iyi. Yani bu hakikaten Alice harikalar diyarından. <gülüyor> Ama şey var yani ıı, çok ilginç bir nokta çıkıyor karşımızda Chat GTP'e sormuşlar bunu biz internet şey o, yapay hesabı, zekaya, yapay yani. zeka. Twitter hesabına. Bu gerçekten büyük bir müjde insanlığın sonunu hızla getirecek diye cevap vermiş. <gülüyor> Yap, <gülüyor> yapay zeka bile farkındadır. <gülüyor> Tamamen öyle cevap vermiş. Bir dinleyicimiz gönderdi sabahleyin. <gülüyor> Evet şey yeniden refah partisine bakarsak bence onun en ilginç yanı baya iklim değişikliği falan lafı etmesi. Daha doğrusu iklim değişikliğinden de çok böyle şöyle diyor yani iklim değişikliğinden daha çok tarımsal üretimi etkileri üzerinden. Dünyada yaşanan iklim değişimi, tarımsal üretimi etkileri falan ondan bahsediyor. Ama mesela yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına destek verecektir falan gibi cümleler var. Ama özellikle emisyon e, sözcüğü, emisyonların azaltılması ya da Paris Anlaşması geçmiyor. Ben Paris Anlaşması'ndan çıkılması diyeceklerini bekliyordum. En azından onu dememişler. İşçi bilince demek ki. E, çünkü eskiden diyorlardı. E, Yeniden Vefah Partisi. Onu koymamışlar. Nükleerden falan bahsediyorlar. E, tabii aynı şekilde AK Parti'de. Yani Cumhur İttifakı'nda e, değişen bir şey yok. Hükümetin politikaları bu şekilde e, daha fazla fosil yakıta doğru e, ve nükleere doğru devam görünüyor. Yani. Şimdi Millet İttifakı'na geçelim. E, Millet İttifakı'nın şeyini anlamak e, biraz karmaşık 6 tane parti var. E, Millet İttifakı'nın bir ortak mutabakat metni var. Bu ortak mutabakat metninde iklim değişikliği doğa hakları ve çevre, ormanlar ve su yönetimi diye yani bu konuyla ilgili Oldukça geniş bölümler var. Bir de buna ek olarak CHP'nin e, enerji programı var. E, yeni açıklanan, iki, geçen sene sonu açıklanan. Bir de Deva Partisi'nin şehri ve iklim eylem planı var. Yani Bu üç belge aslında millet bir ne yapacağını ortaya koyuyor. O, tabii ortak mutabakat metninde CHP'nin e, enerji programından ve şeyin e, Deva Partisi'nin e, iklim programından alıntılar var ama... Hepsi yok. Yani hepsi üzerinde bir mutabakat sağlanmamış olduğu görünüyor ya da belki fazla detay buldular. Ee, o yüzden hani üçüne birden bakıp şöyle bir, bir çok çarpıcı olan, önemli olan noktalara, ilginç olanlara en azından birazcık göz atalım. Ee, önce ortak mutabakat metninden başlayayım. Ee, çevre kan... benim en ilgimi çeken ilk söylenen şeylerden bir tanesi çevre kanununu doğa hakları temelinde yeniden düzenleyeceğiz cümlesi bu bence çok önemli ee, yeni bir çevre kanunu yapılacağı anlamına geliyor eğer e, hükümet değişirse Millet Tifakı hükümeti çevre kanunu yapacak demektir ki bu e, ülke çapında çok büyük bir e, şey zemini yaratır tartışma zemini yaratır bütün sivil toplumun katılacağı bu önemli bence Bence de önemli. Ayrıca belki şeyi de ekleyebiliriz buna. Bir de yeni haber vardı. Eğitimde yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tema Vakfı'nın ortak duyurusunda okullarda iklim değişikliği dersleri verilecekti. Tabii şimdi bu, bu şey müjdesinden sonra... Neydi Gabor, Gabar'da Gabardı, petrol evet. duyurusundan sonra bu iklim değişikliği dersleri nasıl verilecek bilemiyorum. Ama temiz kömür de ama şey çok önemli tabii bu şey. Yani evet. iletişim farkının oldukça yani seçimden sonra takip edilmesi gereken ilginç vaatleri var. Mesela iklim özel elçisi atayacaklarını hani söylüyor ki bu biliyorsunuz Almanya'da da. Evet. E, bu Jennifer Morgan atanmıştı. Bu tür ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce e, John Kerry falan. Bu iklim özel elçisi e, sistemi ilginç. E, çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'ndan şehirciliği ayırıyorlar. Bu kesin yani e, iklim çevre ve orman bakanlığı haline geliyor. şehircilikte AFET yönetimiyle birleşiyor. Böylece iki bakanlığa ayrılıyor. E, bu var. E, 2053 e, net sıfırı 2050'ye geri çekiyorlar. 2050 oluyor. E, ancak burada tabii e, şey noktalar var. Mesela Türkiye'nin ek bir ülkeleri kapsamından çıkarılmasını öncelik vereceğiz diyor. E, hala bu e, mantık e, o cenahta da devam ediyor anlamına gelir açıkçası. Onun dışında çok ciddi bir ee, azaltım hedefiyle ilgili bir şey yok ama ulusal katkı beyanını güç, güncelleyerek gerçekçi azaltım stratejileri hazırlayacağız demişler en azından. Ee, demek ki e, seçimden sonra bu yenilenen e, NDC'yi, katkı beyanını tekrar tartışmaya açmak gerekecek. Onun dışında işte emisyon ticaret sisteminden bahsedilmiş. Şöyle ilginç bir cümle var. Avrupa Birliği'ndekine benzer şekilde sınırda karbon düzenleme mekanizması uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu epey enteresan. Ee, yani Türkiye kendi karbon fiyatını koyup Avrupa'nın karbon düzenleme mekanizmasından kurtulacak. Bir de üstüne kendisinin e, ithal ettiği ürünler için sınırda karbon düzenleme, başka ülkelere karşı bir sınırda karbon düzenleme mekanizması koyacak diyor. Bu oldukça ilginç doğrusu. Hani e, bir tür gümrük e, duvarı yapacaklar bu şekilde. Yani şey gibi AB gibi. E, yeni termik santral yapılmayacak e, bu önemli bir vaat e, yeni termik santral yapılmayacak diyorlar net bu yani ve bu e, şeyin e, CHP'nin enerji programında da var CHP'nin enerji programı önemli çünkü çok büyük ihtimalle yeni kabinede Ahmet Akın yani CHP'nin şu anki e, enerjiden sorumlu genel başkan yardımcısı enerji programı olacak e, yani bununla ilgili pek çok duyum var. Dolayısıyla CHP'nin programı önemli. Orada da aynı şey söyleniyor. Yeni termik santral yapılmayacak. Ancak e, rehabilite edilmeyen e, mevcut santraller ilgili paydaşlarında katılımıyla işte analizler çerçevesinde mağduriyetlere sebebiyet vermeden kapatma planı hazırlayacağız diyor. Ama e, rehabilite edilmeyen santraller demek e, diğer santralleri, mevcut santrallerin rehabilite edileceği anlamına gelir. ki biliyorsunuz santraller rehabilite edildiğinde ömrü uzar. Ee, siz eğer nihayetinde kömür santrallerini kapatmak istiyorsanız rehabilite etmemeniz gerekir. Bu önemli bir tartışmaydı İklim Şurası'nda da. Maalesef e, Millet İttifakı da kömür santrallerinin mevcutların e, en azından yeni yapmasa bile mevcutların ömrünü uzatmaya kapı aralamış bu bir problem. Zaten e, hem CHP'nin programında hem de galiba ortak mutabakatta da vardı şimdi emin olamadım ama e, CHP'nin programında kesin var e, şey cümlesi geçiyor şeyle ilgili, termik santrallerle termik santrallarla ilgili şimdi bulayım onu. Yani termik santralların kapatılacağına dair bir cümle var ama heh, diyor ki yeni kömür santralleri yapılmayacak, mevcutların kısa vadede hava kilitçiler bakımından çevreye uyumlu hale getirecek, yani rehabilite edilecek demek bu. Orta vadeden itibaren mevcut kömür santrallerine Karbon yakalama, kullanma ve depolama CCS teknolojilerinin entegre edilmesi, e, ben... ekonomik ömrünü tamamlamış ve CCS ile uyumlu olmayan santrallerin kapsamlı ekonomik planlama dairinde kademeli olarak üretim portföyünden çıkamaz falan. Yani kapatılacak diyor neticede ama bu kapatmayı da 2053'e bağlamış. Peki fosil yakıtların... Yani 2053'ten önce bir kapatma lafı geçmiyor. geçmiyor yani CHP'nin programında, evet fosil 2050, 2050'den özür dilerim. Bunların net 2050, 2050 ya? yakıtların yerin altında bırakılması bilen gibi bir durdurulması, fosil çağına son verilmesi gibi bir şey yok yani. öyle mi? Ah. Maalesef şöyle bir cümle var şimdi onu bulmam lazım. Ee, yeni petrol ve doğalgaz aramalarına devam edileceği adına bir cümle var. CHP'nin enerji programında. Yani öyle bir şey maalesef yok. 2050 yılında net sıfır diyor ıı, iddialı bir şekilde ama ondan sonra petrol ve doğalgaz aramalarına devam ediyor yerli kaynak olarak. Hatta <gülüyor> hatta nükleer enerjide de öyle bir şey var. Nükleer enerjide mevcut uygulamalarda yerli teknolojilerin gelişmesinden bahsediyor, geliştirilmesinden bahsediyor. Akku'yu ile ilgili de şimdi CHP'nin programına geçtik buradan direkt. Akku ile ilgili de Akkuyu Akkuysantralinin eee değerlendirileceği söyleniyor. Yani Akkuyu santrali kapatılacak ya da yapılmayacak gibi bir şey yok ama değerlendirileceğine dair bir cümle var maalesef. Nasıl ee, ama en azından en az en azından şey yok. Sinop ve Trakya'daki elektrik santraller yapılmayacak diyor. Yani şeyi buldum cümleyi. Eee abi Merak ettiğin cümle evet. şöyle petrol ve doğalgaz aramalarına hız verilmesi suretiyle ulusal kaynakların değerlendirilmesi öncelikli olacaktır. Aha, harikaymış yani buna benim bir tek kelimelik Türkçe'ye bir ilavem var. Ee, şey, Adalet ve Kalkınma Partisi ve <gülüyor> Cumhur İttifakı'nın yanı sıra demek ki muhalefette de cintihar eğilimi var cinayetle intihar arasında yani bu pekala biliniyor fosil yakıtlar bırakılmazsa bu işin sonu yok zaten chat GTP'ye sormuş bir dinleyicimiz gönderdi sabahleyin sormuşlar bu Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı müjdeyi ne diyor nasıl yorumlayabiliriz diye bu çok iyi bir haber insanlığın bir an önce sona erdirilmesi için bir önemli adım demiş çadji GTP'de. Şimdi şöyle yorum, ben şimdi biraz olumlu taraftan yorumlamaya çalışayım. Ee, bu dönemin yeni dönemin özellikle e, iklim hedefleri, termik santral kömür kullanımı, doğal gaz aramaları falan konusunda e, en azından e, zayıf başlayacağını düşünüyorum. Yani çünkü e, Akp'nin erken dönemlerini hatırlarsanız e, bir toplumsal uzlaşma arayışı evet. vardı. Şimdi Millet İttifakı iktidarı olursa onun için de aynı şey geçerli olacak. Ve aslında oy veren kitle e, bunların çoğunu aynı şu anda bizim yaptığımız gibi e, biraz <gülüyor> kerhen yani tepki göstererek ama kerhen oyunu verecek. Yani bu bu konular anlamında söylüyorum. Belki evet. diğerleri için değil ama e, dolayısıyla e, bu konular yani bu kritik konular kömür gibi, e, fosil yakıtlinikler gibi kritik konularda ellerinin o kadar kolay olmayacağını ve karşılığında çok ciddi bir e, çevre mücadelesi bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü çevre mücadelesi özellikle bu otoriterleşmeyle birlikte ciddi anlamda bastırılmasına rağmen devam ediyor yerellerde. E, eğer bir görevi açılma dönemi yaşayacaksak bu çevre mücadelesi aynı madenler, aynı şeyler devam edeceği için e, açıkçası yatırımlar vesaire bence patlayacaktır yani. Ee, o yüzden bunu ne kadar farkındalar bilmiyorum ama e, yeni hükümet e, çok ciddi bir e, ekolojik muhalefetle karşıya karşıya kalabilir ee, on da tarihte. söylemek lazım ve bugün konuştuğumuzda işte, tarihte bugün de sabah okuma fırsatı oldu 68 hareketinin ayaklanmasının Na Üniversitesi'nde Paris'te e, yıl dönümü başladı şey bugün 68'de bugün e, ya ve çok ilginç de bir haber vardı o, Portekiz'de bir lise, lise kamuo eşi lisesi 68'e geri döndük ya, Mayıs 68'e geri dönüştüyorlar öğrenciler, lise öğrencileri baya işgaller başlatıyorlar iklim adaleti için ve o çok tanınmış duvar yazısı ve situasyonları, situasyonist hareketinde sloganını söylüyorlar. Biz şeyde e, iklim acil durumu içindeyiz. Onun için de e, gerçekçi olalım, imkansızlığı isteyelim. fosile son diyorlar. Tam o zamanda çıkması da ilginç yani. Evet, bu Türkiye'de de bu hareket büyüyecek. Ee, bu şey. arada Deva Partisi'nin e, Çevre ve iklim Eylem planı önemli. Çünkü neden önemli? Tıpkı CHP'nin enerji planının önemli olması gibi. Çünkü çok büyük ihtimalle yeni kurulacak hükümette e, Çevre, Orman ve iklim Bakanlığı Deva Partisi'ne verilecek. E, dolayısıyla Deva Partisi'nin bu konudaki çalışmaları yeni hükümet için çok kritik. Zaten bu eylem planındaki pek çok cümle aynen Ortak Mutabakat metninde de yer alıyor. Buradan da kritik cümleyi okuyayım. Mevcut termik santralleri ileri teknoloji yatırımlarıyla rehabilite edeceğiz. Rehabilite edilmeyen santrallerin faaliyetini durduracağız diyor. Yani aynı şey yani CHP gibi. Termik santrallerin denetimini sıkılaştıracağız. Ee, Avrupa Birliği Direktifinde belirtilen limitleri sağlamayan yeni termik santrallere izin vermeyeceğiz. Şimdi bu tabii kötü çünkü Avrupa Birliği Direktifinde belirtilen limitleri sağlayanlara izin vereceğiz anlamı çıkıyor burada. Evet ama neyse ki enerji programında CHP'nin enerji programında e, verilmeyecek yazıyor. Burada bir çatışma var ama onun e, yeni sen, termik santralinin yapılmaması yönünde çözüleceğini düşünüyorum ben. Ama burada son cümlede şu bu bölümdeki kömürden çıkışımızı 2050 yılı net sıfır hedefimize uyumlu olacak şekilde planlayacağız diyor. Yani 2050'ye kadar kömürden çıkılmayacak demiyor. Bu önemli çünkü 2050 net sıfır hedefine uyumlu olacak şekilde kömürden çıkmak yaklaşık 2030-2035 arasında evet, çıkmak evet, anlamına aynen, gelir. Bu önemli. Bunu bunu en azından sivil toplumun iklim hareketinin, e, ekolojistlerin bunu bastırması mümkün bu programın üzerinden. Evet ve senin demin altını çizerek belirttiğin gibi <gülüyor> eğer kazanırlarsa e, ittifak bu millet ittifak, ittifak. kazanılırsa e, çok ciddi bir e, şey baskı, yani tabandan gelen bir baskıyla karşılaşacaklardır. Evet, yani bence e, yani şimdi şeylik yapmayayım, kahinlik yapmaya kalkışmayayım ama yani bu e, hani Büyük Anadolu yürüyüşü zamanındakine benzer e, yerellerden e, özellikle çıkan bir hareket olacağını düşünüyorum ben. Çünkü mevcut da sorun yaratan e, bütün yatırımların mesela işte Akbelendeki kömür çıkartılması meselesi gibi, Deşti'ndeki çimento fabrikası gibi falan şeylerin hepsinin bir anda iptal edilmesi beklenemez. Ancak e, yani yeni gelen hükümetin de bunu yap, yapmaya niyeti olduğuna da çok emin değilim. Dolayısıyla bütün bu hareketler e, yeni gelen hükümete yükleneceklerdir. Bu çok büyük bir e, ekoloji e, mücadeleri patlaması yaratabilir. Belki bunu biraz daha konuşmaya devam ederiz. Zaten e, hani Tam olarak Millet ittifakını bile bitiremedik. Daha emek ve özgürlük ittifakı var. Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Parti programlarına da bakmamız lazım. O yüzden bunu gelecek hafta devam edelim. Evet, bir hafta kalan seçimle Sekime devam edelim. Bu birinci bölüm olsun. Burada bitirelim. Bitirirken de <gülüyor> isterseniz Gordon Lightfoot. To, ha, analım. Evet, ee, Kanada Fox değil mi? Evet. Evet, Gordon Lightfoot iki gün önce, 1 Mayıs günü, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ee, Kanada'nın en önemli. Ee, belki işte Neil Young ve Joni Mitchell'dan sonra en iyi tanınan e, en önemli e, o zaman şarkıcılarından, şarkı yazarlarından e, biriydi. 1960'lardan, 38 doğumlu, e, 1960'ların başından itibaren çok önemli şarkıları, albümleri ürünleri olan e, bir isimdi. Gordon Lightfoot'un e, Early Morning Rain diye çok es erken dönem 1960'ların başında yazdığı ve önce aslında coverları yayınlanan. E, ben mesela bu şarkıyı Peter Paul and Mary'den biliyordum. Daha ben çok ilk zamanlar. Bu Early Morning Rain, e, Gordon Lightfoot'un ilk hit şarkılarından biri. Daha sonra da Bob Dylan dahil pek çok ismin coverını yaptığı bir şarkı. Biz Gordon Life Early Morning Rain'de 1975'te kendi yaptığı bir kayıttan analım ve gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça